Çılgın ihtiyar böyle bağırırken hem ölü ayağı hem de diri ayağıyla sekstantının üstünde tepiniyordu. O sırada hiç kıpırdamadan sessizce duran fedallahın yüzünde acı bir zafer gülüşü belirdi. Ama alın yazısına boyun eğen bir umutsuzluk içinde görünüyordu yine de. Hiç kimse farkına varmadan ayağa kalktı. Ortadan yok oldu. Baş kasaraya biriken gemicilerse kaptanlarının bu halini görünce dehşete düşmüşlerdi. İçi içine sığmayarak güvertede bir aşağı bir yukarı yürüyen Ahab şöyle bağırdı. Prasyalara, dümeni kırın, çevirin serenleri. Serenler hemen çevrildi. Gemi yan yatıp yarı yarıya dönerken kaburgalı uzun teknenin üstündeki üç sağlam ve ince direk bir tek ata ustaca binen üç Horatius kardeşler gibi dimdik kalmıştı. Cibadra'nın oymalı kalasları arasında duran Starbuck, hem Pekut'un hem de güverte boyunca sendeliye sendeliye yürüyen Ahab'ın azgın saldırısını seyrediyordu. Ben nice kıpkırmızı korların karşısında oturdum. Acıyla kıvrım kıvrım kıvranan diptiri alevler gördüm. Sonunda baktım, ateş söndükçe söndü, sessiz bir avuç kül oldu. Ey okyanusların ihtiyarı! Senin bu alev alev yanan canından ne kalacak sonunda? Bir avuç kül değil mi? ''Evet ama'' diye bağırdı Stab, ''deniz kömürünün külü kalacak, orasını unutmayın.'' ''Bay Starbuck, deniz kömürü.'' Neyse, nasıl mırıldanıyordu Ahab? Birisi geldi şu ihtiyar ellerime o oyun kağıtlarını tutuşturdu, bunları oynayacaksın, başkalarını oynamak yok dedi. Gerçekten senin yaptığında budur. Ahab, iyi de yapıyorsun doğrusu, oyna oyununu ve öl. En yırtıcı hayvanlar en sıcak iklimlerde gelişir. Bengal kaplanı her mevsimde yemyeşil, mis kokulu ormanlarda pusuya yatar. En aydınlık gökler en belalı yıldırımlara gebedir. O güzelim Küba'da bizim uslu kuzey topraklarımızda hiçbir zaman görülmeyen hortumlar yükselir. İşte bu pırıl pırıl Japon denizlerinde de gemiciler kasırgaların en yamanıyla tayfunla karşılaşırlar. Tayfun kimi zaman bulutsuz bir gökte patlayıverir, uyuyan bir kente düşen bir bomba gibi. O günün akşamına doğru Pekuot'un yelkenleri paramparça oldu. Gemi çıplak direkleriyle tam karşıdan saldıran bir tayfuna karşı koymak zorunda kaldı. Karanlık bastırdığı sırada havalar ve sular gök gürültüleriyle doldu, yıldırımlarla yarıldı. Şimşek parıltıları, perişan direkleri ve tayfunun ilk azgınlığında parlayıp ötede beride bıraktığı yelken parçalarını aydınlatıyordu. Starbuck kaptan güvertesinde bir çarmık ipine tutunmuş duruyordu. Her şimşek parlayışında başını kaldırıp yukarıdaki direkler ve ipler yeni bir kazaya daha uğradı mı diye bakıyordu. Stapla, flask, sandalların daha yukarı alınması, daha sıkı bağlanması için gemicilere buyruk veriyorlardı. Ama tüm bu çabaları boşa gideceğe benziyordu. Kıçta rüzgardan yana duran Ahab'ın sandalı, palangaların ta tepesine kadar çekildiği halde yakayı kurtaramadı. Koca bir dalga sendeliyen geminin bordasına çarparak sandalın dibini paraladı. Kalbura dönen teknenin altından şarıl şarıl sular boşaldı. Stapp perişan sandala bakarak kötü çok kötü dedi. Ama deniz bu Bay Starbuck. Canının istediğini yapar. Ben Stapp. Kendi hesabıma başa çıkamam onunla. Bay Starbuck siz bilirsiniz ya dalgaların ne olduğunu. Atlamadan önce geriler, geriler hızını almak için dünyanın çevresinde koşar sonra hop diye atlar. Oysa ben ona karşı koymak için hızımı alamıyorum. Gitsem gitsem şu güvertenin ucuna kadar gidebilirim. Ama ne çare? Bu oyun böyle bir oyun. Türkünün dediği gibi. Hey keyifli şeydir kasırga, keyifli hayvandır balina, kuyruk sallar havada. İşte böyle şakacı, serseri, dalgacı, dolandırıcı bir çapkındır deniz.'' Bir asına tuz biber katar. Şişesine sallar da sallar. Havaya köpükler saçar. İşte böyle şakacı, serseri, dalgacı, dolandırıcı bir çapkındır deniz. Yıldırım ikiye böler gemiyi, dudaklarını şapırdatır seninki. Habire çeker kafayı. İşte böyle şakacı, serseri, dalgacı, dolandırıcı bir çapkındır deniz. Kapa çeneni stab diye bağırdı starbak. Bırak da tayfun harp çalsın geminin iplerinde. Yiğit adamsan susman gerekir. Ama ben yiğit değilim ki. Yiğidim dediğim var mı size? Korkan biriyim. Türkü söylemem korkumdan. Bakın Bay Starbuck, beni susturmak istiyorsanız bıçağı alıp boğazımı kesmekten başka çare yok. Ama öldürseniz de belki son olarak bir ilahi söylerim yine de. Sersem, gözlerin yoksa benimkileri al da şuraya bak. Ne var ki ne kadar sersem de olsam benden fazla ne görebilirsiniz bu karanlık gecede? ''Bak'' dedi Starbuck, stabı omuzundan yakalayıp elini Pruva'ya doğru uzatarak. ''Bak görmüyor musun nereden geliyor rüzgâr? Doğudan. Ahab'ın Moby Dick'i aramaya gittiği yerden. Bugün öğleyin o yana çevirdi gemiyi. Ahab'ın sandalına bak. Neresinden delindi? Gerisinden oğlum. İhtiyarın her zaman durduğu yerden. İhtiyarın durduğu yerin temeli çöktü. Bunu gördükten sonra sen hala türkü söylemek niyetindeysen, atla denize, istediğin kadar söyle.'' ''Tam anlayamıyorum ne demek istediğinizi.'' Ne oluyoruz kuzum? Starbuck, stabın sorusuna kulak asmadan kendi kendine mırıldanmaya başladı. Evet, evet, ümit burnuna dönmeli. En kestirme yol budur durumdan takıda. Bir geriye döndük mü, canımızı okuyan, gemimizi batırmak isteyen bu kasırga, bizi yurda götürecek güzelim bir rüzgara dönebilir. Önümüzdeki rüzgarda kıyamet gününün karanlıkları var. Ama sırtımızı rüzgara çevirip de yurda doğru dönersek yolumuz aydınlanır. Hem de şimşekle değil, gün aşığıyla. O sırada Starbuck, şimşeklerden sonra bastıran derin karanlıkta bir ses duydu yanı başında. Neredeyse aynı anda gök gürledi ardı ardına. Karada kulelerin tepelerine konan yıldırım savarlar belalı yıldırımı alıp toprağa gömer. Kimi gemilerde her direğe konan yıldırım sabarda suya indirir yıldırımı. Bu yıldırım savarların teli bir hayli aşağılara inmelidir ki ucu tekneye değmesin. Ama geminin hep ardı sıra çektiği bu tel halatlara şuna buna takılıp hem bir baş belası olabilir hem de geminin hızını kesebilir. Onun için gemi yıldırım savarlarının uçları denize saldırılmaz her zaman. Bu ince uzun teller ancak gereğinde suya atılır. Ahab'ın yolunu bu meşale tutarcasına aydınlatan keskin şimşekleri görünce birden aklını başına toplayan Starbuck gemicilere bağırmaya başladı. Yıldırım savarlar yıldırım savarları attınız mı suya? Önden de arkadan da atın çabuk. ''Bırak'' dedi Ahab. ''Bir savaşta nedenli güçsüz de olsak, oyunda mızıkçılık etmeyelim. Dünyayı kurtarmak için Himalya'nın, Ant dağlarının tepesine yıldırım savar dikmeye giderim ben de. Ama kendim için istemem. Bırak şunları.'' ''Yukarı bakın'' diye bağırdı Starbuck. ''Cin alevleri, cin alevleri.'' Tüm serenlerin cundalarını soluk bir ateş sarmıştı. ''Üç direkteki, her yıldırım savarın, üç sivri ucunun her birinde gittikçe daralan üç beyaz alev vardı.'' Üç koca direk kükürtlü havada bir mihrap önündeki dev mumlar gibi sessizce yanıyordu. O sırada Stab kendi sandalını bağlamaya çalışırken azgın bir dalganın kaldırdığı sandalın küpeştesi eline krasıya çarptı. Ay, kör olası sandal, cehenneme kadar yolun var diye küfretti Stab. Ama duyduğu acı yüzünden sırt üstü düşüp de gözleri yukarıdaki alevlere ilişince birden Ağzı değişti. Cin Alevi, acı bize diye bağırdı o zaman. Denizcilerin küfürü boldur. Büyülenmişçesine durgun havalarda da küfrederler. Fırtınaların ortasında da. Kaynaşan bir denize neredeyse düşecekken, Gabya yelkeninin sereni üstünde sallanıp durdukları sırada bile küfrederler. Ama Tanrı'nın tutuşmuş parmağı gemiye deyince, Belşatsar, şölen verirken odanın duvarında görülen ve bir yıkımın habercisi olan gizemli yazı, iplerde ve çarmıklarda Önce hiç kimsenin küfrettiğini duymamışımdır. Bu solgun alevler direk başlarında yanarken büyülenmiş gemiciler pek konuşamadılar. Hepsi başkasarada birbirine sokulmuşlardı. Solgun fosforlu aydınlıkta gözleri uzak yıldızlar gibi ışıldıyordu. Bu beyaz ölüm ışığında iyice beliren dev cüsseli kapkara zenci Degu, üç kat büyümüş şimşekleri yağdıran kara bulutun ta kendisi olmuştu sanki. Taştegon'un açık kalan ağzında bembeyaz köpek balığı dişleri görülüyordu. Cin alevleri garip garip parlayan bu dişleri de sarmış gibiydi. Bu gerçeküstü ışıkta Kuekuek'in bedenindeki dövmeler mavi cehennem alevlerini andırıyordu. Sonunda bu görüntüler yukarıdaki beyaz ışıkla birlikte silindi gitti. Pekuot'ta güvertede duranların her biri de yeniden karanlığa gömüldü. Bir iki saniye sonra ön güverteye doğru ilerleyen Starbuck birisiyle çarpıştı. Stop'tu bu. Eh şimdi ne dersin dostum diye sordu Starbuck. Barışını duydum. Şarkıdaki gibi değildi o barış. Evet ya hiç değildi. Cin alevleri bize acıyın diye bağırdım. Bize acırlar inşallah. Acaba yalnız asık suratlılara mı acırlar onlar? Gülenlere hep kıyarlar mı? Bana bakın Bay Starbuck. Ama baksanız da bu karanlıkta ne göreceksiniz? Dinliyin öyleyse. Bana kalırsa direklerin tepesinde gördüğümüz alev hayra alamettir. Neden dersen bu direklerin dibi ambarda. Demek ki ambar ağzına kadar isperme çet yağıyla dolacak. Tüm bu isperme çet ağaçların özü gibi direklerden yukarı yükselecek. Evet bizim üç direğimiz isperme çet yağından yapılmış üç mum olacak. İşte gördüğümüz uğurlu şeyin anlamı bu. O sırada Starbuck, Stab'ın yüzünün yavaş yavaş aydınlandığını gördü. Yukarıya bakıp bağırdı. Ah işte görüyor musun? Uzun sivri alevler gözüktü yine. Soluk ışıkları daha da gizemliydi bu kez. Cin alevleri acı bize diye yine bağırdı Stab. Grandi direğinin dibinde, oraya çakılı altın paranın ve alevin tam altında. Fedallah ahabın önünde diz çökmüştü ama yüzünü kaptana çevirmemişti. Hemen yakınlarda tepelerindeki halatların içinde bir sereni bağlamaya çalışanlar alevi görünce birden duraklamış, bir meyve bahçesinde küçük bir dala yapışmış uyuşuk arılar gibi asılı kalmışlardı havada. Ötekilerse Herkülaneum'da görülen, yürürken koşarken çeşitli durumlarda taş kesilmiş ölüler gibi güverteye mıhlanıp kalmışlardı. Ama hepsinin gözü yukarlardaydı. Ahap evet evet çocuklar diye bağırdı. Bakın iyi bakın beyaz balinanın yolunu gösteriyor bize bu beyaz alev. Grandi direğindeki yıldırım savarın telini verin bana. Nabzını tutayım şu alevin. O da benim yüreğimin attığını duysun. Ateşe karşı kan. Bakın nasıl. Ahap bunu söyledikten sonra döndü. Telin ucunu sol elinde sıkı sıkı tutarak ayağını fadallığın üstüne dayadı. Gözleri yukarı dikildi. Sağ kolu havada yüksek üç dişli alevin önünde dimdik durdu. Ey sen aydın ateşin aydın ruhu, bir zamanlar ben bu denizlerde sana tapan bir perstim. Sana taparken öyle yakmıştın ki beni, damganı hala üstümde taşıyorum. Seni artık biliyorum aydın ruh, artık biliyorum ki sana tapmanın en iyi yolu meydan okumaktır sana. Sen ne sevgiden hoşlanırsın ne de saygıdan. Kin istersin sen, öldürürsün her şeyi. Korkusuz bir aptal değildir şimdi senin karşında duran. Senin sessiz ve sınırsız gücünü yatsımıyorum. Ama beni deprem gibi sarsan şu ömrümün son nefesine dek senin amansız gücünle çarpışacağım. Sana kayıtsız şartsız boyuna eğmeyeceğim. Bu kişiliksiz dünyada kişiliği olan biri var şimdi karşında. Ben bir zerreyim olsa olsa. Ama nereden gelirsem geleyim, nereye gidersem gideyim, ben bu yeryüzünde yaşadıkça içimdeki kral kişiliği de yaşayacak ve krallık yetkilerini isteyecek. Gel gelelim savaş acılara götürür insanı kin de mutsuzluğa en düşkün kılığına bürünüp sevgiyle gelsen önünde diz çöker seni kucaklarım ama en yüce kılığında gerçek üstü bir güç olarak geldin mi üstüme dünyalarla yüklü filoları salsan bile beni yine de yıldıramazsın ey aydın ruh beni ateşinden yarattın ve ben ateşin öz evladı olarak ateşi geri üflüyorum sana.